Ne güzel bugün çarşamba ve yine biz teknolojinin karanlık yüzüyle dinleyicilerimizle beraberiz. Geldik. Geldik evet. Muratcığım bugün ne şu kredi kartları üzerine biraz konuşalım. Sen ne olur benim anlayacağım dilde anlatır mısın bu o, kredi kartları ile ilgili sahtekarlıklar nasıl yapılıyor? Tabii ama önce bana itiraf et başına bir şey mi geldi? Yok ama hani ben biliyorsun son zamanlarda benim bile laptopum çalındı falan filan tedbirli davranmak <gülüyor> konusunda iyice e, şey yapıyorum düşünceliyim yani. Ya evet peki. Şimdi bu kredi kartı da yolsuzluk birkaç türde yapılıyor. Bir, bir yöntem e, internet üzerinden alışverişlerde kullanmak üzere aslında kredi kartının kendisine bir ihtiyaç yok. Kredi kartının üzerindeki numara. İşte son kullanım tarihi, sahibinin adı ve arka taraftaki o hanelik güvenlik numarası diyorlar ya. Bunu çalmak yetiyor. E, bunu nasıl yapıyorlar dersen sen e, anlaşmalı yerlerde iki türlü var. Bunlardan bir tanesi e, tek tek çalma yöntemi dediğimiz yöntem. E, sen gidiyorsun bir restorana, bir otele, bir kredi kartını kullandığın herhangi bir yere. Kredi kartını verdiğin zaman kredi kartın içeriye gidiyor. Oradaki birisi çaktırmadan hızla bu numaraları elindeki kalemle... Bakarak not ediyor. Bundan çok yapabilecek bir şey yok. Bundan çok kaçacak bir şeyimiz yok. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki kredi kartının sahibinden ayrılmama işlemi zorunlu olarak devreye girmedi. Yurt dışında belki farkındasın. Ya, evet. Dikkatini çekmişti. sen kredi kartın senden uzaklaştırılmaz. Yanında silibi çekiyor. Yani uzaktan cihazı getirir, evet. oradan Orada çeker. Sen her zaman kredi kartını görür durumda olursun. E, ve bu numaraları aldıktan sonra da iş kolaylaşıyor. Ondan sonra işte internetten bunu kullanıyor vesaire vesaire. O kadar ki ben bunu şeyden biliyorum. Bir Alman arkadaşım e, işi nedeniyle çok fazla e, eski şeylere girmişti. E, Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerine çok seyahat eder. E, orada e, bir otelde kalıyor. Beş yıldızlı bir otel. Adını vermeyeyim gereksiz kötü reklam. Ama çünkü konu otel değil. Orada çalışan kişi. Orada bir dönem kalan herkesin kredi kartı numarası çalınmış. Ve acayip miktarda ek e, şeylerde kredi kartı ekselerine bakıyorsun. Hiç yapmadığın harcamalar geliyor oradan. Bankalar bunu öğrendikleri için o bankadan gerçek harcaması olan insanlara telefon edip siz bu, şey, otele gittiniz mi? Bu otelde kaldınız mı? Kredi kartınızı kullandınız mı? diye sorup gerçekten yaptığınız harcama hariç diğer harcamaları iptal ediyorlar. Ve hemen yeni kart gönderiyorlar. O numarayı iptal ediyorlar. Bu bir yöntem. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaki üç haneli şey numara var ya güvenlik evet. numarası. Yani bu, bunu ben zaten hiç anlamıyorum. Yani öndeki numara bir de arkadaki numara. Yani bunun nesi güvenlik? O zaman öndeki de güvenlik anlatabiliyor <gülüyor> O kadar basit. Şöyle e, öndeki numara e, normalde kredi kartının e, içindeki bu manyetik alanda da yazıyor. Hı. Ama o üç hanelik numara e, kredi kartının üzerindeki manyetik alanda başka yerlerde yazmıyor. Bu sadece ve sadece kredi kartını elinde tutan kişi e, okuyup bunu verebilir. Bunu kredi kartı e, üreticileri Visa ve Mastercard ve diğerleri şey için yaptılar. Sadece ve sadece e, İngilizcesi mail order olan yani uzaktan kredi kartını vermeden yapılan alışverişlerde kullanmak için bunu yaptılar. Çünkü diyelim ben senin telefonda kredi kartını soruyorum. Senin kredi kartının üst, öndeki 16 hanelik numarası son kullanım tarihi senin adın soyadın. Aslına bakarsan daha önce gittiğin bir restoranda slip'in üzerinde de yazıyor olabilir. Ama o arkadaki üç haneli kod hiçbir zaman yazmaz. Anladım. Yani bu böyle... Aslında şöyle bir şey var yani kredi kartın çalındığı zaman zaten telefonla yaptığın her türlü harcamada arkasında görüyor çalan kişi. Fiilen kart çalındığı zaman evet. evet oluyor. Ama bu sadece hani ön numara bir slip üzerinden yapılabilecek sahtekarlıklar konusunda belki yani hani slipten numara falan. Slipten numara bulmaya şey yapıyor önlem halinde bu arka üç tane ekleme. Fakat daha da büyük hırsızlık aslında burada olmuyor. Toplu hırsızlıklar genellikle banka. Kredi kartı merkezi yöneticileri gibi insanların yani bu kredi kartı numaralarının toplu olarak ellerinde bulunan insanların laptoplarının çalınmasıyla gerçekleşti bugüne kadar. Bir anda 3 milyon kredi kartı çalındı. Bir anda 5 milyon kredi kartı çalındı ve bunların hepsi taşınabilir bilgisayar hırsızlığıyla gerçekleşti. Bir yöntem geçmişte bir kere iki kere geldi hatta bunlardan bir tanesi çok komiktir onu bir hikaye olarak anlatayım. Kredi kartı numaranı verdiğin yer diyelim sen gidiyorsun internet üzerinden e, bir kayıt yaptırdın bir konsere gideceksin diyelim ya da bir seminere katılacaksın o seminere kayıt yaptırıyorsun onlar da senin kredi kartı numaranı alıyorlar. Normal şartlar altında bu kaydın alanların senin kredi kartı numaranı saklamalarına bir ihtiyaç yok. Senden numarayı alıyorlar parayı tahsil ediyorlar iş bitiyor. Fakat bazı kurumlar özellikle menzoner dernekleri gibi kurumlar hani önümüzdeki sene de otomatik olarak tahsil edebilmek için senin kredi kartı numaranı kendi içlerinde depoluyorlar. Evet. Eee ne yapıyor ee, saldırganlar? Direkt bu web sitelerini eee edip bu e, şey yapıp o veri tabanlarına girip bütün kredi kartlarını çalıyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum. Bundan e, Davos'ta her yıl yapılan e, şey vardır ya Dünya Ekonomik Forumu vardı çok büyük önemli bir forum. E, yanlış hatırlamıyorsam iki yıl öncekinde tüm katılımcıların kredi kartı numaraları çalınmış. Giddi Şimdi misin? düşünebiliyor musun? Dünya Peki Ekonomik bunu hiç Forumu... duymadık biz. Belki dikkatini çekmemiştir ben hani şeyden hatırlıyorum yani aslında gazetede yazdığı için hatırlıyorum. Hmm. Kimler katılır düşünebiliyor musun Dünya Ekonomik Forumu'na? Hatta bunlar için çok komik şeyler de olmuş saldırganlar katılanlardan biri olan Microsoft'un başkanı Bill Gates'in kredi kartı numarasını kullanarak Microsoft'ta. <gülüyor> Ee, ...böyle şey yüz binlerce Microsoft adına sipariş veriyorlar o kredi kartı numarasını yollayarak. Microsoft'ta bir, bir takım kamyon geliyor, bir takım kutular geliyor. Ee, ne yollamışlar biliyor musun Microsoft'a? Ne? Yüz binlerce prezervatif. <gülüyor> <gülüyor> böyle komik şeyler de oluyor. İşin tabii bu kredi kartı sahtekarlı ya da hırsızlığı tarafına girmiyor. Ama o hackerlığın Nirvana'sı herhalde bu. Bill Gates'in kredi kartını çalıp onun üzerinden bir şey yapmak yani. <gülüyor> Abi sonuç olarak bundan hani bir kendi o kişi bir kendisi bir maddi yarar da sağlamıyor ama. O manevi tatmin olarak, olarak yani hakikaten güzel. Gerek. Tebrik ediyorum. Ben <gülüyor> kötü bir şey ama. Evet. Peki bir şey soracağım. Bu e, kredi kartlarımızın sol tarafında üstte bir e, şey vardır. Chip. Hmm, ön tarafta. Ön tarafta. Evet. Nedir o? O yani, neye yarıyor? Bu ne biliyor musun? Genelde o bozuldu mu kredi kartı bozulmuş Bozulur, oluyor falan. Bozuluyor kullanamaz yani, sıkılır. o benim evet. canım sıkıyor ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Ee, şimdi kredi kartının arkasında bir bant var ya. Normalde var. kredi kartının bilgileri orada saklanıyor. Sen kredi kartını verdiğin zaman kimse üzerindeki numarayı okuyup ya da bir yere yazmıyor. Direkt kredi kartını makineden Geçiyor. geçiriyorlar biliyorsun. Fakat o bant aslında bizim... Ee, ...artık yavaş yavaş kullanmayı bıraktığımız müzik teyplerindeki banddan hiç farkı yok. Onun plastik bir kartı yapıştırılmış hali. Hmm. Bunun içindeki bilgiler şifrelenmiş durumda, encrypted durumda ama en sonunda bu bir band. Dolayısıyla saldırganlar şöyle şeyler yapıyorlardı. İçindeki bilgiyi okuyamasa bile, yani daha sonra okuduğunda anlayamayasa bile çünkü şifreli. Birebir ne varsa orada bir başka kartın üzerine kopyalıyorlardı. Dolayısıyla ne oluyordu? Diyelim e, burada sen saldırgan ol benim kredi kartımı çalıyorlar örnek olarak. Benim kredi kartımı aldın içeri gittin şey yaparken özel bir cihazdan geçiriyorlar kopyalayıcı. Benim kredi kartımı ve kendi kredi kartını o makinede aynı anda geçiriyorsun. Benim kredi kartımın arkasındaki bilgiler senin kartının arkasına kopyalanıyor. Şimdi Daha sonra sen gidiyorsun diyelim bir alışveriş yapacaksın. Kredi kartını çıkartıyorsun kredi kartının üzerinde senin numaran yazıyor üzerinde senin adın yazıyor. Kimliğini gösteriyorsun. Senin satın aldığın mağaza bunları görüyor ve onaylıyor. Daha sonra bu kartı cihazdan geçiriyor ve sen oraya bir imza atıyorsun. Fakat cihazdan geçirdiğinde çıkan numara senin numaran değil, çaldığın benim numaram. Aa! Şimdi böyle bir yöntem var. Ve bu yöntemde ikisi bu manyetik bir bant olduğu için kredi kartının arkasındaki engellemek mümkün değil. O yüzden ne yaptılar? Bu kredi kartı ...dağıtıcılar, üreticilere işte bu Mastercard ve Visa başı çeken EMV dediğimiz bu ufak çipleri yerleştirdiler. Çipin içinde de aynı bilgiler var ama onun özelliği bu kopyalanamıyor. Yani ben sana kredi kartım verdim, sen kredi kartına gittin, şey olmuyor... Peki son bir soru soracağım. Bu çok ilginç geldi. E, onu yine manyetik alandan öbürünü geçiriyor. Onu nereden görüyor? Şöyle, şu anda daha zorunlu değil. Fakat e, yavaş yavaş zorunlu hale geliyor. Galiba ya 2005 sonu ya 2006 sonunda da artık manyetik bant kullanımı kalkacak ortadan. Yani sen mutlaka çipli kart olacak ve mutlaka e, kartın içine çipi okuyacak şekilde e, kredi kartını yerleştirecekler cihazları. Dolayısıyla manyetik kart yap üzerinden yapılan bu çok yaygın sahtekarlıkta tarihe gömülmüş olacak. Buça bir anda değiştiremedikleri için bu kartı tabii aynı anda başlamıyor. Yavaş yavaş oraya doğru geçmek lazım. Peki o zaman bugünkü programda kredi kartları üzerine konuştuk. Ben sonuçta şunu çıkartıyorum. En iyi para cebindeki para. <gülüyor> <gülüyor> kredi kartı değil. E, haftaya çarşamba tekrar dinleyicilerimizle beraber olacağız. Ben e, Banu Zeytnoğlu güvenli günler diliyorum. Ben de Murat hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.